Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan alemlerin Rabbi Rahman, Rahim, <Gülüyor> dün gününün sahibi Erham el-Rahim olan Allah'a sınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnelhamdenillahi nesaiyuna ve nesafiruhu. Ve neuzubillahi min şurur yanfısına ve min sayyati amalina. Men yedillahi fe la mudillela ve men yurdülü fe la Eşhedü an la ilaha illallah vahdehü la şerikele ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve resulü amabatı. Karışlar övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mahfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Bizi yoktan var eder. Bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlık alemi, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurmuştur. İnsan gerçek manasıyla derslere iştirak eden kardeşler şu allah Teala bir kura hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa allah Teala bize bir hayır yazmışsa kimse bu hayırı engelleyemez yine şer yazmışsa kimse bunu gideremez, buna yakinen yakın bir şekilde iman ederse Allah'a ait olan vasfı hiçbir beşere vermez, Allah'a <gülüyor> ait olan sıfatı Allah'a verir, hem dünya hayatında huzurlu ve mutlu olur, hem kabirde huzurlu ve mutlu olur, hem de mahşerde huzurlu ve mutlu olur Karışır. Geçen dersleri takip edecek olursak tekrarında da hayır var. Arap suresi 180. ayette Rabbimiz buyuruyor ki isimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edin. Allah'ın isimlerinde aykırılığa düşmeyin. Allah'ın isimlerinde aykırılar düşenleri de bırakın. Çünkü onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Allah'ın <Gülüyor> de bu ayeti tefsirinde Buhari Müslüm'de gelen hadislerde de buyuruyor ki Allah'ın yüzden bir eksik 99 isim vardır. Her kim bunları bellerse diyor, manasını bilerek diyor, ikrar ederek diyor, buna iman ederse ve bu isimleri de diyor birlerse sıfatlarına göre, şimuruna göre birlerse cennete girer. Bunu teyit eden müfesir diyor ki Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır derken sadece 99 ismi yoktur. Yine biz bunu bu asırda yaşayan bir hadis eline sorduk. Allah-u Teala'nın 100'den fazla isimleri de vardır sadece 99 değil. Ama bizi bildirdiğin, bizim için gerekli olan, elzem olan, ihtiyaç olan bunlar. Yoksa allah Teala'nın 99'dan fazla isimleri vardır. Bunun da delili, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duasıdır. Allah'ın bildirdiğin ve bildirmediğin isimlerin hürmetine senden yardım isteriz. Duası sahih bir hadistir. Bu duada da anlaşılacağına <gülüyor> göre Allah-u Teala'nın 99'dan fazla isimleri vardır. <gülüyor> Bizim bir araya gelmemiz, toplanmamızdaki esas asıl gaye ne? Allah'ın rızasını kazanmak ve cenneti elde etmek. Allah'ın rızasını kazanan bir insan hem ateşten kurtulur hem de cenneti kazanır. allah Teala'nın yüzden bir eksik dostlandığımız ismini diyor. kim bellerse, kim bunu ezberlerse ve manasını da bilirse diyor cennete girer. Toplanmadaki esas gaye de bu değil mi kardeşler? Yani cenneti kazanmak. Bu akşamki inşallah allah Teala izin verirse allah Teala'nın ber ismini işleyeceğiz. Allah Teala'nın Lutfu Celal ismini işledik. Ekrem ismini işledik. İnşallah Ber ismine geldik. Burada müfessir diyor ki şükresiz biz bundan önce ona dua ve kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği ber yani esirgemesi bol olandır. Burada Allah Teala ismi Ber ismini bahsederken bütün kullarına karşı merhametinin sonsuz, merhametinin sınırsız olduğunu zikreder ve şöyle zikreder. Bu sıfatından da kullarının da yararlanmasını ve nasip almasını diler. Allah Teala kulları günah işledikleri halde Allah'ı zikretmedikleri halde ibadette kullukta taatta uzak kaldıkları halde Allah Teala yine kullarına merhamet eder, yine onları esirger, yine onları bağışlar ve yine onları rızıklandırır. müşrikler Allah'a çocuk isnat ettiler. Haşa haşa Allah üçün üçüncüsü dediler. Meryem'i haşa Allah'ın hanımına denk getirerek isnat ettiler. Müfesir diyor ki, neredeyse gökler paramparça olacaktı. Ama yine de allah Teala onlara merhamet etti. Allah-u Teala onları bağışladı ve yine dünya hayatını kastediyoruz ediyoruz. Yine onları rızıklandırdı. Kardeşler dönelim biz kendi kendimize. Dünya hayatında biz bir mağarada yaşamıyoruz. insanlara iç şeyiz Bir anne babadan dünyaya geldik. Geçen dersi hatırlayın. Bir damla sudan üç ayrı evrede yaratıldık. tamam insan haline geldi 120 günlükken. allah Teala bize ruhumuzdan üfledi. Ve cennetlik, cehennemlik olduğumuz yazıldı e, dünyaya geldik. Dünya hayatında ise Allah hatırla bizi bir anneyle babayla tanıştırdı. Kardeşlerle tanıştırdı. Amcayla, dayıyla, hayalla, teyzenle tanıştırdı. Akrabalık ortamının içine girdik. Komşular ortamının içine girdik. Büyüdük, geliştik. Bu defa da çevremizde herkes yaptığı işe göre nüfuzu karabalık ortamlara girdik. Ki ders başlarken karışımda dediği gibi ırkçılığın dindeki yerindedir allah Teala ayet de buyurduğu gibi, sizler tanışarsınız, kaynışarsınız diye sizleri kabilelere ayırdık. Birbirinize ürfet edersiniz diye. oğlu dünya hayatında birbirlerle imtihan olacak. Ki Cenab-ı Hak Ankebi suresinde siz la ilahe illallah dediniz diyerek diyor, sağlık vereceğinizi mi zannettiniz? Demek ki insan kardeşler la ilahe illallah dedikten sonra salı verilmiyor. allah Teala yine kullarını deneceğini vaat ediyor. Allah doğruları da bilecek diyor, yalancıları da bilecek Peki haşe ve kela. Rabbimiz bizim, imanımızın boyutunu bilmiyor mu? Burada doğuları da bilecek diye devam ediyor ve yalancıları da bilecek. Bizi bize şahit tutuyor. Yine önceki derslerin en başına dönüp hatırlayalım. allah ruhlar Teala ruhlar aleminde Arap suresine gelir. Subhanallah. Allah Adem'i sülbinden çıkardı. İçimize yeni karışar olduğu için tekrarında yeni hayır vardır. Adem'in sülbinden nefsini çıkararak Adem'e, zürriyetine ilka etti. Subhanallah. Bütün ruhlara hitaben. Bütün nefisler de işin içindeyken. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da dediler ki hepsi. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bu hitaba bütün ruhlar cevap verdi. Allah da nefsleri de şahit tuttu. Ben sizi dünya hayatına göndereceğim. Orada imtihana tabi tutacağım. Ve bu yeryüzünde geçen dersleri hatırlayın. Bekara karı boşamak çok kolay. Bir insan bekarken durumu durumunda bir imtihanda yokken Allah'ı en çok seviyorum diye iddia edebilir. Ama belli bir zaman ekseninde annesi olacak, babası olacak, eşi olacak, çocuğu olacak ve toplumda karabalık bir nüfus içerisinde gelecek ve bunlar da imtihan içerisinde gerçekten benim Rabbim Allah'tır. O en baştaki ruhlar alemindeki o sözüne bağlı kalabilecek mi? Yoksa imtihan içerisindeki eksene kapılıp Hortumun nasıl bir şeyi yakalayıp öyle savurup savurup kenara fırlattığı gibi hakikaten o imtihanın ekseninde bir şeye takılıp da hakikaten kayıp olup gidecek mi? Yaratılış gayesini unutacak mı? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin demişler. Peki Rabbin manası nedir kardeşler? Terbiye edici demektir. Şu anda okullarda öğretmenlere mürebbid denir. Yani terbiye edici anlamına geliyor, ıslah edici anlamına geliyor. Eğer bu Allah'ın hükümleriyle terbiye buna Rabbani yun denilir. Eğer o toplum içerisinde yetişen talebeler ise Rabbani yani Allah'ın erleri ve Allah'ın dinini öğrenip yetişen ve Allah'ın dini üzerinde ahkam olarak kendini geliştiren kullara denir bunlar. Dönelim biz kendimize kardeşler. İmtihan olarak biz bir yüzüne geldik. Allah tarafından yalancıları da deneceğini, doğuları deneceğini de zikretti. Şu anda yaşandığımız imtihanlar içerisinde Mesela yirmi küsür senedir Bu topluluk içindeyim ben 5-6 kişiyle başladı O arkadaşlar içerisinde öyle kaliteli Öyle ihlaslı insanlar vardı ki Radyo evlerine gidip ben Allah'ın dinine Canım kurban olsun diyecek insanlar vardı Ama o insanlara bakıyoruz ki Bırakın 5 vakit namazları Cuma namazını dahi terk eden insanlara Canlı canlı şahidiz Peki bunların bu hali bir anda mı oldu Hayır kardeşler bir anda olmadı biz Allah'ın isimleriyle ilk etapta yola çıkmadık kardeşler. Bundan <gülüyor> 22 küsur sene önce. Amellerle olaya girdik. Amellerle çakışmalar, tartışmalar başladı. Tartışmayın kuvvetiniz gider. Hükmüyle karşı karşıya kaldık. Ve Allah diyorlar doğruları da bilecek, yalancılar da bilecek hükmüyle o kulları imtihan etti. O imtihanlar da o kullar ise fire verdi, taviz verdi ve çakıl taşı gibi kenara fırlatıldı. Bir mümin önce Allah'ın isimleriyle gıda olarak beslenmiyorsa Rabbini birliyemiyorsa Yapmış olduğu amel elinde sonunda takıntıya uğrayıp gidecektir kardeşler. O yüzden i̇bn Abbas'a sorulduğunda Rabbini neyle tanıdın? Kul üzerine ilk vacip olan bir kişinin Rabbini tanımasıdır. Rabbini bilmesidir ve Rabbini birlemesidir. Ki yaratılışın esas gayesi de budur kardeşler. Bir insan Rabbini bilirse, Rabbini tanırsa ve Rabbini bilirlerse o ameli kime yaptığının şuurunda olursa başına gelecek imtihanlarda, Allah'ın izniyle sebat eder, sabır gösterir ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Ya Rabbi, beni ve zürriyetimi diyor, puta tapanlardan etme. Ya Rabbi ancak Subhanallah Müslüman olarak canımızı alıyor. Ki ayetlere baktığımız zaman ayetler de aynı bu şekilde bize tavsiye ve nasihatte bulunuyor. Rabbinizin azabı cidden çetindir diyor. Ancak iman ederek yaşayın ve Müslüman olarak diyor, can vermeye bakın. Bu imtana baktığımız zaman kardeşler Allah'ın isimlerine muhatap olanlar Allah'ın isimlerini kendi içlerine sindiren insanlara bakıyoruz. Hayatları boyunca başlarına gelen bütün imtihalarda sebat etmişlerdir. Sabır göstermişlerdir. Bakara suresine bakınca biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Başına gelen imtihanlarda diyor ancak ihlas erbabı kişiler diyor sebat eder. Bunun dışındakiler ise diyor takıntıya uğrar ve gider. Bir insan eğer Rabbinin terbiyesi altında, gözetimi altında bu şuurla kendisini eğer yetiştirirse ve bu derslere ilk ayderse ve bunları da iman ederse ki geçen dersleri de hatırlayın Allah'ın isimlerini ilim olarak bilmek sadece zihindeki bilgideki cehaleti götürür. Yani bilgi olarak cehaletimiz gider. Eğer biz buna kalben iman etmezsek tam manasıyla teslimiyet göstermezsek öğrendiğimiz ilim kardeşler bize hiçbir fayda sağlamaz. Geçen dersi hatırlayın. Kurtulan zümre kaç kişili? 400 zümreydi. İman edenler, inandığını yaşayanlar, hakkı tavsiye edenler ve bir de birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Demek ki öğrenmiş olduğumuz ilim gerçek manasıyla biz iman etmiyorsak iman etmemişsek o zaman amelimize bu yansımayacak kardeşler. Amel ettik. Eğer o amelimizde imandan beslenen tam bir murat yoksa o zaman o amel eninde sonunda başımıza gelen imtihanlarda tökezleyecek ve düşecektir. İbn-i Kayyım'a sorulduğunda imanı çok güzel bir şekilde, imandan kaynaklarını ameli çok güzel bir şekilde zikreder. Herkes burada kendi nefsinde tefekkür etsin. Amel-iman ilişkisini zikrediyorum. Allah Resulü'nün kıssasını da bilirsiniz. Benim halim diyor şu kimsenin haline benler diyor. Selamun. Aleykümselam. Selamun. Kişi gece ormana çıkmıştır gece karanlığında. Ormanda dolaşırken diyor, eşkıyalar tarafından kendi vadisinin diyor, yakılıp yakılıp yok olacağı haberini alır diyor seher vaktinde geç, geç, geç, geç. ve bu diyor kendisi gelir kendi kaminin kapılarını tek tek çalar seher vaktinde bulunduğumuz <gülüyor> mıntıkadaki insanları eşkıyalar helal edecek o insanların kimisi kapıyı açar senin sözün doğrudur sen yalan söylemiyorsun getirdiğin haberi inandık der fakat kapısını kapatır lambasını söndürür yatar kimileri ise senin sözünü tasdik ediyoruz der. Getirdiğin haber de doğrudur der. Ve döner evindeki yakınlarına der ki yolu üzerimize erzak olarak taşıyabileceğimiz ne varsa alalım. Bu kişinin sözü doğrudur. Getirdiği haber de doğrudur. Seher vakti gelmeden yola çıkalım. Şimdi İbn-i burada diyor ki acaba kurtulacak olan kişi hangisi? İmanla amel ilişkisi kardeşler. İşte Allah sallallahu aleyhi ve bu olayı anlatırken diyor ki ilk Sahabeleri topluyor, kendi yakınlarını topluyor, amcasını topluyor, teyzesini saf ve tepesine. Beni nasıl bilirsiniz diyor. Seni doğru biliriz diyorlar. Şu dağın arkasında düşman var dersen tasdik eder misiniz? Hayatımız boyunca hiç yalanı Muhammed duymadık derler. Allah Resulü bu sağlamlığı, bu eminliği aldıktan sonra der? Önünüzde ateş var, kendinizi ateşten kurtarın der. Subhanallah. Dönün en başına. Bir insan konuşurken, kendi bulunduğu ortamda, Getirdiği hakkı eğer kendisinden kaynaklı ahlakından, inancından, amelindeki zafiyetinden kaynaklanan bir problemden dolayı çevretteki insanlar ona değer verip sözünü doğruna kanat getirmiyorsa bir insanı hidayetine vesile olmak karışır. Geçen derste katılabilirler. Sahralar doğrusu nasıl kızıl tüylü devenin ecrini alıyorsa ahlakımızdan, inancımızdan, amelimizdeki zafiyetten ve eksiklikten kaynaklanarak birilerine tebliğ ediyorsak ve bu bizdeki eksiklikten kaynaklanıyorsa o da bizi elemin olarak bilmeyip de senin getirdiğini sen getirdin diye almıyorsa sen söylediğin için almıyorum diyorsan bu da tam tersi kardeşler. O yüzden Allah Resulü dönelim en başına önce ne yapıyor? Kendisini sağlama alıyor. Beni nasıl bilirsiniz? Demek ki bir müminin bir topluma dönüp de vaaz vermeden, nasihat etmeden önce bir kişi de olabilir bu. Bir çoğunluk da olabilir. Önce kendisi neyi iman ettiğinin bilincinde olması gerekiyor. Ve getirdiği haberi ahlakından, inancından, amelinden kaynaklanan eksikten dolayı tekzip edilmemesi gerekiyor kardeşler. Beni nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Yalan mı duydunuz mu? Hayır. Şu dağın arkasında düşman var dersem kabul eder misiniz? Ederiz. Önünüzde ateş var kendinizi koruyun. Ebu Leheb'in kıssasını bilirsiniz. Ebu Leheb ne diyor? Bizi bunun için mi çağırdın oraya Ki süre Leheb suresi diyor. Ebu Leheb'in hikayeli kurusun diye. Ve taş fırlatıyor. Peygamberimizden kaynaklanan bir şeydir kardeş. Peygamberimiz El-Emin. O zaman bulunduğumuz ortamdaki insanlar, eğer biz Allah'ın dinini anlatırken, karşımızdaki insan bunu kabul etmiyorsa, bizim şahsımızdan kaynaklanan hiçbir şey olmaması gerekiyor. Birinci şart bu. İkincisi ise, karşımızdaki insan eğer bunu kabul etmiyorsa, o onun alakalı, onun konumuna alakalardır ama bizden kaynaklanan yine başka bir olay daha var. Biz karşımızdaki insanın müsaitlik konumunu çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Kişinin sıkıntısı varsa, derdi varsa, tasası varsa, Sorunları varsa herhalde o anda değil çünkü sahabe diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizim güzel, hoş ve müsait anlarımızı kollardır. Bize Allah'ın dinini anlatmak için. Neyse adamın sıkıntıları, telaşları varken tabii ki anlatan şeyi nasıl anlayacak? Çünkü mesele ve dava çok büyük bir mesele. Karısher, biz bize zarar veren insanları nasıl affedeceğiz? Çünkü bu canlı canlı yaşanan bir olaydır ki toplumla diyalog halinde olan insanlarla. Şeytan o insanları hayırdan alıkoymak için muhakkak insanların birbirleri arasında ülfetlerini karıştırmak için fitne fucur sokacaktır. Ki bunu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımız zaman net bir şekilde görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını anlat ki ibret alsınlar. Ki Yusuf'un kıssasında sizler için ibretler vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası başlı başına bir aile, bir aile ortamı. Ve o aile ortamında da bütün insanları kapsayan ders var. Kalabalık bir aile, ve Yusuf Aleyhisselam'ın üvey annesi de var 2-3 tane Yakup Aleyhisselam'ın hanımı var ve bu hanımlar içerisinde Yusuf Aleyhisselam'ı kıskananlar da var. Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin iki kardeş diğerleri ise öbür hanımlarından peki özellikle Allah Resulü Yusuf'un kıssasını anlatır derken bize neyi kastediyor? Ber isminde tam esinlenen bir mü'min değer verdiği insandan da kötülük görebilecek. Eğer bu imana ulaşamıyorsa yaptığı iyiliği bir gün başa bile kalkabilecektir. Ben buna bu iyiliği yaptım. Bu, bu iyiliğe layık değildi diyebilecektir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kareşer. Muhammed Suresi'ne ve bunu teyit eden ayetlerde tatlı bir söz diyor. Başa kakarak verilen sadakadan hayırlıdır. Tatlı bir söz. Başa kakarak verilen sadakadan hayırlıdır. Peki bir insan yaptığı iyiliği başa kakmadan nasıl o amelini koruyabilir? İşte Yusuf Aleyhisselam'ın kısasına bakarsak biz bunu net bir şekilde görebiliriz. allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını zikrederken bize önce bir hayırlı bir topluluk var. Yusuf Aleyhisselam Babası Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselama Değer veriyor Ona muhabbeti çok yoğun Kardeşleri arasında ise bu Yanlış bir anlaşılmaya gidiyor Babamız Yusuf'a değer veriyor ama Esas sevgisi bize dönmesi gerekir diyorlar Çünkü biz bunu hak etmiyoruz Yusuf da bunu hak etmiyor Yani biz bu ilgisizliği hak etmediğimiz gibi Yusuf da diyor aşırı değeri hak etmiyor Ne yapalım? Bunun başına bir oyun kuralım İleride peygamber olacak şahsiyetteki bir konumdaki bir insanı kardeşleri ne yapmaya kalkıyor? Öldürmeye kalkıyor. Hem de kendi kardeşleri karışır. Biliyorsunuz kısa hiç çoğunuz bilir. Aralarında bir plan kuruyorlar. Biz bunu diyorlar pikniğe gideceğiz. Orada bir yarış yaparken kardeşimize sahip çıkarız, koruruz Duruma geldiklerinde ondan sonra kendi aralarında bir plan kuruyor ve bunu götürüyorlar. Kısa hiç çoğunuz bilirsiniz. Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Ondan sonra Yusuf'un gömleğini de Kan sürüyorlar bir hayvan kesip babalarına ağlıyor ağlıya üzüntülü bir halde gelip diyorlar ki biz sana iyi babacığım her ne kadar söylesek de sen bize inanacak değilsin. İşte hadis alimleri imanı ele alıp anlatırken diyorlar ki burada birisi bu haklı getirip de Allah'a iman edin dediğinde karşıdakinin içinde şüphe varsa bu iman değil işte. İnanacak değilsiniz derken taslık edici değilsiniz. İşte bu taslığın kökünde de önce zikretmiş olduğum İbn-i kısası yatıyor. Bir insan inandığı imanı amele dönüştürmüyorsa dönsen en baştaki imanlı yoklasın. Ey babacığım biz her ne kadar sana bu haberle gelsek de sen bize inanacak değilsin biz bunu biliyoruz. İşte Yusuf'un gömleği kurt yedi. Biz o anda yarışa girmiştik, oyuna dalmıştık, elbiselerimizi yanına bırakmıştık, Döndüğümüzde baktık sadece elbisesi kalmış Yakup Aleyhisselam ki, bana düşen apaçık bir sabırdır. Subhanallah. Apaçık bir sabır. Bir insan gözlerden olursa, salihlerden olursa ve evindeki bireyleri ona aşırı değer vermeye kalkarsa, diğer kardeşlerin ona kıskançlığa gitmesine yol açar. Burada almamız gereken ders nedir bir tanesi? Tabii ki ben bunu bir hadis alimine sordum. Hocam dedim, bazen peygamberlerin zelleye, hatalarına düştüklerini görüyoruz. Burada almamız gereken nedir? Peygamberler hakkında da Peygamberimizin sahabeleri hakkında da dilimizi dişimizin gerisinde tutacağız. Bu bunu nasıl yapar demeyeceğiz. Ya Burada bir hikmet saklıdır. Bize için sadece oradaki hikmeti yakalamaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de neden Cenab-ı Hak buyuruyor? Peygamberlerin kısalarını anlat ki ibret alsınlar. Demek ki bizim buradaki esas gayemiz oradaki hikmeti yakalamak, oradaki ibreti almak. Yoksa peygamberlerin kıssaları anlatılırken onların zelledenin hataları ve sahabelerin kıssaları anlatılırken onlardaki hataları dilimizi uzun tutup da onların hatalarını tenkit etmek değil. Allah-u Teala onları yönlendirdi, onlara hata düşürdü, arkadan gelecek insanlar ibret alsın, ders alsın diye dedi bu hadis ehli. Medine'de okumuş alim kardeşimiz, ağabeyimiz, hocamız. O yüzden Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakınca Subhanallah... Babasının aşırı değer vermesi, kardeşlerini kıskançlığa, o kıskançlık ölümü düşünmeye kadar götürdü. Ama işlerinden bir tanesi ne dedi? Onu öldürmeyelim dedi, Kuyu atalım. Diğerlerine cazip geldi. Onlar kendi ellerle Yusuf'u kuyuya atmaya kalkarken, ne bilsinler ki Yusuf'u daha yüksek bir makamı yükseltecekler, kuyunun içine atarken. Sohbetinin başına dönün kardeşler. Allah bir kumla hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler, bırakın Yusuf'un on bir tane abisi, bütün cinler, bütün melekler toplansa, Allah'ın Kuna yazdığı hayrı engelleyemezler. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a hükümdar olacak. Kendi elleriyle ittiler. Onu kuyuya atarken hükümdar olacaklarını nereden bilsinler? Hükümdarı iteceklerini nereden bilsinler? Birinci ders bu. İkinci ders ise Yusuf Aleyhisselam köle olarak satılıyor. Mısır'a gidiyor. Mısır'ın, kralının, azizin karısı ona gönül koyuyor, büyüyor, gelişiyor, serpiliyor. Burada ikinci ders bize kardeşler. Biz Allah'ın dinini yaşamaya başlarken... Dinimize taviz veremeyiz. İkinci deli şu. Ya ben bulunduğum ortamda günahlanan hiç şeyim. Şu günahlarımı yaşayayım. Belli bir makama, belli bir mevfiye iş yerinde belli bir konuma geleyim. İşte fabrikalarım olsun, elemalarım olsun. Şu günahları bir atlatayım. Ondan sonra Allah'ın dini hizmet ederim. Hayır kardeşim bunu yapamasın. Ben şu siyasete gireyim. Şu kuruma geleyim. Şu etkin hizmetleri yapayım. Ondan sonra şöyle bir makamda olursam şu günahlarından dolayı Allah beni affeder. Hayır Yusuf Aleyhisselam öyle demiyor. Yusuf Aleyhisselam'a Aziz'in karısı gönül koyduğunda ne diyor? Subhanallah. Ya Rabbi diyor. Kadınların fitnesinden sana sınırım Allah'ım. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum diyor. Eğer sen beni korumazsan ya Rabbim, ben şüphesiz ona meyledenlerde olurum. Ayetin devamında diyor ki, and olsun ki Yusuf diyor kadına meyletmiştir diyor. Bir insanın, beşeriyetin içerisinde en hayırlı insanlar kimlerdir? Kime sorarsan sor, peygamberler derler. Peygamberlerin içerisinde bile Yusuf Aleyhisselam subhanallah kendi nefsini temizle çıkarmıyor kardeşler. Bizim almamız gereken dersin en önemli bölümlerinin paragrafı burası. Hiçbir nefis kendini temizle çıkarmayacak. Ben şu günahların içinde olayım da belli bir makama gelince kadar şu günahsız geceden geçeyim de işte şu makama çıkınca Allah'ın dini hizmet ederim. Yusuf Aleyhisselam bunu yapmıyor. Yusuf'un Aziz'in karısını Yusuf'a gönül verdiği şehirde şahşe olarak yayılınca ne yapıyor? Kadın da uyanık. İleri gelen kadınları topluyor ellerine elma ve birer tane bıçak veriyor Yusuf'u da çağırıyor gel diye Yusuf tam içeri girince onlar elmayı keserken ellerini kesiyorlar sanki bu bir melek diyorlar içimize yakışıklı olan gençler olabilir ya benim yakışıklığım Allah'ın dinini yaşamaya engel oluyor bayanlardan taraf sıkıntı yaşayayım diyorsa Yusuf Aleyhisselam numune mazaret yok kardeş yakışıklardan bir tanesine de delil bu yani ben yakışıklıydım. Bayanların cazibesinden kurtulamadım ey Rabbim maşergini. Bundan dolayı dini yaşayamadım diyemez. Çünkü Allah'ta peygamberler içerisinde Lokman aleyhisselam gibi burnu yamuk, alçak boylu birini gönderdiği gibi Yusuf aleyhisselam gibi yakışıklı birini de göndermiştir. Neden? İstikbalda gelecek kullarının yarınki günde mazeret hakkı kalmasın diye. Yakışıklı bir peygamber. Bakarken bile ellerini kesmişler. Elma yerine. Haşa bu sanki bir melek demişler insan değil. Ve dönüyor kadınlara diyor ki azizin karısı eğer bu nefsini bana teslim etmezse onu hapse attıracağım. Yusuf Aleyhisselam kadının fitnesini duyunca bakın ne diyor kardeşler? Hani birileri diyor ya ben şu makama geleyim şu günahlardan geçeyim Allah beni affeder. Yusuf öyle demiyor Aleyhisselam. Ya ey Rabbim hapis bunların benden murat ettikleri şeyden çok çok daha hayırlıdır. Allah'ım bunların fitnesini sana sınırım. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Eğer burada bu fitne tehlikesi varsa ya Rabbim benim için hapis daha hayırlıdır. Kim hapistir ya? Allah isfaval selam istiyor. Neden? Günah ortamlarından uzaklaşmak için. Kardeşler Ayet-i Kerim'de İsra Suresi 16. ayette buyuruyor. Burada ekserimiz, çoğunluğumuz gençlik. Daha takra bu zina. Allah Teala Ayet-i Kerim'de zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Önce zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in mucizevi olduğunun bir delili de buradan geliyor. İslam harama giden yolu en baştan tıkar. Yapmadan önce. Hani burada sizlere sorulsa bir gemidesiniz. Gemi su almaya başladı. Önce deliği mi bulup tıkarsınız yoksa suyu mu önce boşaltınız, boşaltırsınız? Her akıl sahibi insan der ki sağlıklı bir şekilde düşünen. Eğer ben suyu boşaltmaya kalkarsam suyun akmasından dolayı delik gittikçe daha da büyüyecek. Ve benim gücüm gittikçe de azalacak. Dolayısıyla geminin içindeki su daha da çoğalacak. Akıl sahibi insanlar ki benim önce deliği bulup tıkamam lazım. İşte Yusuf Aleyhisselam da Fitnenin içerinden korunmayı yani zina yapmamadan ma da önce zinadan uzaklaşmanın derine düşüyor. Ve hapse giriyor kardeşler. Uzun müddet hapiste kalıyor. Hapiste iki tane kendisine çok arkadaş olmasına rağmen gözde arkadaş ediniyor Ve Yusuf Aleyhisselam Allah hapis hapiste rüya yorumunu öğretiyor. Burada yine bizimle alakalı bir delil var. Allah'ın ber ismine nispet edilerek. Bunlar rüyalarını anlatıyorlar. Yusuf Aleyhisselam da allah Teala kendisine mucize olarak rüya yorumunu vermiş. Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın yorumu da çıkıyor. Ama bizim konumuz buralı lalkalı bölümü değil. Koruyu dağıtmak istemiyorum. Bir tanesinin, arkadaşlarından bir tanesinin günü dolunca buradan çıkarken diyor, Melike söyle diyor, ben masumum temizim diyor. Yani ben günahtan dolayı işledim. Fuşiyat, münkerrattan dolayı burada değilim. Burada müfessir diyor ki, Bizim yakalamamız gereken ikinci ciddi konu da burası. Bir peygamber daha dahi olsa önce Allah'a dua edip Allah'a sığınmazsa şu ayete çatıyor kardeşler. Bak zelle denen ikinci hata. Bizim zikrimizden bizim zikrimizden yüz çevrene diyor biz şeytanı musallat ederiz ayette. Peygamberin kısası bizler için. Bizim zikrimizden yüz çevrene biz şeytanı musallat ederiz ayetlere bakıyoruz, şeytan unutturdu diye geliyor. Bir, Hazreti Musa Aleyhisselam Hızrı Aleyhisselam denizin kısındayken Hazreti Musa ne diyor? Bana burada bunu şeytan unutturdu diyor. Ve bunu birçok ayete bakıyorsun, ayetin devamında diyor ki, o arkadaşına dedi ki Melike söyle ben burada masumum dedi. Ama dışarı çıkarken ayetin devamında diyor ki o arkadaşına şeytan unutturdu. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın o haberini şeytan o arkadaşını unutturdu. Şu ayete bakalım. Bizim zikrimizden yüz çevrene biz şeytanı musallat ederiz. Şeytan insana nasıl musallat oluyormuş? Kişi o anda zikirden uzak kaldığı zaman şeytan musallat oluyormuş. Peki Yusuf Aleyhisselam önce kimden yardım istemesi gerekiyordu? Alemlerin Rabbin'e. Burada düştük zeler denen hata. Kime hayır? Arkadan gelen bu yolu takip eden iman edenlere hayır. Bize bir ders. Bizim bazen zaman zaman takıntıya düşüp unutmamız, yanılmamız, işlerimizin aksaması ilk etapta sebep dairesinde bir kuldan yardım isterken önce alemlerin Rabbine sığınmamamızdan kaynaklanıyor işlerimizin aksaması. Zaman zaman hepimiz toplumda yaşarız bunu. Dua etmeden önce bir sebep olacak o şahısların işi isterken Subhanallah, aykabınızın tasması dahi diyor kopsa Allah dilemediği tamirci onu yapamaz. Allah'ın izni olmadan daldaki yaprak düşmez. Kaf suresi 16. ayette Rabbimiz buyurmuyor mu? Ant ki biz yarattık. Nefsinizin sene fısıldığını biz biliyoruz. Kardeşler Allah-u bizi yarattığı halde kullarını kıskanıyor. Kullarına değer vermiş. Eşref-i mahluk yaratmış. Ki bu ber ismine de geçiyor. Beşeriyet içerisinde en değer verdiği varlıkların arasında koymuş. Ve sevdiğinden dolayı yaratmış. O yüzden şah namarından yakın olduğu halde bir kul Allah'ı unutup da kuldan yardım istiyorsa Allah-u Teala dolayı o, kuldan, o kula da şeytanı gönderi unutturuyor. Demek ki, hani diyoruz da şeytan böyle yaptı diye. Demek ki şeytan bile burada koordinede, Allah'ın izin verdiği izin dairesinin dışında hareket edemiyor karişer. Yine sohbetinin başına dönelim. Allah bir kural yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekler bir araya gelseler, Allah'ın yazdığı işleri giderebilir mi? Gideremezler. Demek ki şeytan dahi karişer. Allah'ın izniyle hareket ediyor. Nerede şeytan devreye giriyor? Biz Allah'a sığınmayı unutup da direkt kuldan beklersek Allah da burada kıskanıyor kulu o kuldan karşı karşıya bırakıyor şeytan da o anda devreye giriyor o kula unutturuyor. Ayetin devamında dediği gibi şeytan diyor ona unutturdu. Sekiz küsürü yıl sonra hatırlıyor. Ondan sonra hükümlere gidiyor söylüyor. Hükümlerde çağırma ne Çünkü bir rüya görmüş. İşte semizi inekler, semiz inekler. Yusuf Aleyhisselam geliyor rüyanın yorumunu yapıyor. Ve diyor ki o zaman sen benim yanımda gözlerlerden olacaksın diyor. Yetkili bir makama getiriyor. Çünkü yedi yıl kıtlık yedi yıl bulluk olacak. Tarım işlerinin başına getirip vakam oluyor. Şimdi dönelim sohbetin ta Yusuf'u kıskansın en başına. Kardeşleri Yusuf'u niye kuyatlar? Kıskançlık vardı. Kardeşler insan fıtratında kıskançlık var. Kendisinden daha değer verdiği bir varlığın hele hele hane içindeyse ki Allah Resulü buyuruyor. Bir baba diyor anne de olabilir. İslamiyetin güzelliğine bakın kardeşler. Bir baba diyor iki tane çocuğu varsa veya bir anne. Çocuğunun bir tanesini öpmüş. Diğerini de öpüp öpmeyeceğine Allah bakar diyor. Hani Allah buna da mı bakar? Evet buna da bakar. Niye? O kulunun diyor, adaletini ölçme için. Evet kardeşler. Kur'an'ın bütün kısaları bizler için hep derstir. Örnek Allah Resulüdür ama bütün peygamberlerin kısaları özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kısasındadır sizler için ibretler var. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında sizler için müretler var. Demek ki on bir tane kardeşi Yusuf'u kuyu atmaya kalkıp da babamızın sevgisi bize döner derken ondan uzaklaşayım derken kardeşler Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç oldular. Bu böyledir kardeş. Hepimiz toplum içerisinde yaşıyoruz. Kim kimi hakir görürse elinde ve sonunda ona muhtaç eder Allah onu. Kim kimi küçük görürse, hakir görürse değersiz görürse Yaradan Rabbimizin bu kudretidir. O'nu ona elinde ve sonunda muhtaç eder. Küçük gördükleri, hakir gördükleri, değer vermedikleri kişiyi Allah bakan durumuna getiriyor. 7 sene de kıtlık devresinde geliyorlar. Kardeşinden ne yapıyorlar? Erzak istiyorlar, buğda istiyorlar. 7 sene. Öyle bir duruma geliyorlar ki en sonunda kardeşler tanışıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri olduklarını fark ediyorlar. Şu anda diyorlar sen bizim içimizde gözde bir konumdasın. Biz anladık ki gerçekten Allah sana yüksek bir makam vermiş. Gerçekten. Şimdi sen bizden de güçlüsün her yönden. Sen bizi istediğini yapabilirsin. Herkes kendini Allah için şöyle bir Yusuf Aleyhisselam yerine boysun. Esas pehlivan kimdir Biliyor misin kardeş? İşte bu bel isimlenen, esinlenen gücü yettiği halde kendisine zarar vereni affedebilendir. İşte Allah Resulü de aynısını yapmış. 130 bin sahabeyle Mekke'ye girerken, 20 sene kendisini işkence eden toplumdaki o bütün akrabalarını öldüren Hazreti Hamza'nın ciğerini parçalayan envai çeşit zararla veren ambargo koyan, dükkanlarını evlerini yakan hanımları iftira atılan, kızını öldürmesine şehit olması sebep olan o insanların hepsini affetti. 130 bin sahabeyle şehre girdi. Bütün kapılardan. Güçlü olduğu adı ne yaptı affetti. İşte Ber isminden yararlanıyor. Ber isminin manası neydi? Kulu tövbe etmeyi unutsa dahi Allah'a sığınmayı unutsa dahi Ezanlara kulak vermeyi unutsada dahi Allah o kula fırsat veriyor. Mühlet veriyor. Zaman veriyor. Herkes kendi lecsine uğrasın. Hangimiz medrese ortamından geldik? Birçoğumuz belli bir yaşlardan sonra, yani bu çağın çok çok üstünden ama da başladık. Peki İslam'dan uzak yaşadığımız devirlerde, Allah'a asi olduğumuz o devirlerde, ezanlara kulak tıkadığımız o devirlerde Allah bizi rızıklandırmadı mı? Bizi yine belalardan korumadı mı? Belki birçoğumuz bu toplum içinde de olabilir. İntiharı bile düşünenler oldu. Ama yine Yaradan Rabbimiz o cahiliye devresinde belki birçoğumuz işki ortamından da gelmiştir. O günah ortamında, o pislik ortamından allah bizi ne yaptı? Ber isminin esinsinden kaynaklanan rahmeti, merhameti, sonsuz olan Rabbimiz bizi o ortamda bu ortamı da bildiği halde bildiğinden dolayı nasıl? Geçen dersleri hatırlayın. Subhanallah. Nasıl sahabeyi Halid bin Velid'e 20 sene Uzun bir zaman birçok sahabenin şehit olmasına sebep olan Halid bin Velid'i korudu bizleri de korudu. Bazen insan duruyor kendi kendine tefekkür ediyor. Halid bin Velid savaşların bir tanesinde bir Müslümanın kılıcına denk gelip de öldürülseydi nereye gidiyordu? Müşrik saflındayken, cehenneme. cehenneme gidiyordu. Ama alemlerin Rabb'i olan Allah ne kadar büyük. Halid bin Velid'i bildiği gibi bizleri de bildi. Cahiliye ortamındayken günah ortamındayken, bataklığın içindeyken ezanlara kulaklarımız tıkalıyken Allah orada bize şifa verdi hasta olduğumuz anda. Bizi rızıklandırdı. Bizi korudu. Belki birçoğumuz intiharı düşündü. İntihardan bir alıkoydu. Çünkü o halde yöseydik ebedi cehenneme gitmiştik. Bir insanın kendisine öldürmesi ne demektir? Ama o halimizde dahi Rabbimiz bizlere merhamet etti. Bizleri korudu. Ve yıllar sonra öyle bir döneme getirdi. Belki birçoğumuz bir dilence bir sadaka vermiştir? Annesine babasına iyilik mi etmiştir? Bir akrabasına bir hayır mı yapmıştır? Bir mazlumun duasını mı almıştır? allah Teala o yapmış olduğumuz küçücük iyiliği <gülüyor> daha kadar büyüttü, büyüttü, büyüttü, iyiliğe çevirdi ve nimetlerin en güzeli olan tevhid nimetini nasip etti. Kardeşler durun düşünün, iman nimetinden daha kıymetli ne olabilir? Hadis alemi diyor ki, dünya hayatında insanoğluna verilen bütün nimetleri diyor, saymaya kalkarsanız ömrünüz yetmez ve bütün bu nimetler içerisinde nimetlerin diyor en kıymetlisi karışlar iman nimetidir ve bu da cennetin anahtarıdır diyor. İman nimeti kardeşler iman. Bütün nimetleri koy sıraya ve bu bütün nimetler içerisinde en büyük nimet iman nimeti. Peki kardeşler biz bunu ne yaptık da hak ettik? Bu iman nimetine mahrum olan insanlardan farklı özellimiz neydi? Yani bu insanların da iki tane göz var, bizim de iki tane gözümüz var. Yani onların iki tane kulağı var, bizim de iki tane kulağımız var. Kardeşler hiç kimsenin Allah yanında bir akrabalığı yok. Hiç kimsenin Rabbinin yanında bir torpili yok. Kıssayı bilirsiniz. 15 sene Allah'ın <gülüyor> dinine yardım etti aldı Ebu Talip müşrik olarak oluyor. Hem peygamberi koruyor hem Allah'ın dinine yardım ediyor. Demek ki bizim değerimiz şu anda eğer iman üzere yaşarsak ki La Allah dedik Ebu Talip'ten şu anda bir üstünüz. Şimdi o demedi. Diyemedi. Çünkü dedi ki ya Muhammed <gülüyor> Aleyhisselatü vesselam, Ben de biliyorum ki sen Allah'ın Resulü'sün fakat bunu kalkıp da tasdik edersen sen Allah'ın Resulü'sün dersen İkrar edersen, Mekke'deki ihtiyar kadınlar bana güler. Derler ki ölümü yaklaştı, ölümden korktu da bundan dedi ya. Biz bunu ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammed e Resulullah. İmana giriyoruz. İman elbisesini üstümüze alıyoruz. Peki demek ki bu iman eden bir müminin Ebu Talik'ten Allah katmaki değeri daha yüksek. Peki biz ne yaptık ki Allah bize bu iman nimetini tattırdı kardeşler? Ne yaptık? Ne özelliğimiz var Allah yanında? Eğer biz bu iman nimetinin kıymetini bilmezsek malımızı canımızı, ailemizi bebelerimizi koruduğumuz gibi eğer imanımızı korumazsak kardeşler en kuvvetli yapışkanla buraya tutturulmamış bu Allah-u Teala bu imanı buraya koyarken kimse engel olamadı değil mi? biz bu akşam buraya gelip toplanırken hiç kimse buraya gelmemize mani olamadı değil mi? bütün belki kafir şeytanlar bile önümüze geçti ama Allah-u Teala onların şerinden bizi korudu, biz geldik buraya yine topladı demek ki Allah muvaffadı etsin eğer Allah bizden bu imanı söküp alırsa hiç kimse de mani olamaz Geçen dersi hatırlayın. Lut Aleyhisselam Subhanallah. Arkada kalan hanımını. Nuh Aleyhisselam Kenan denen oğluna. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına Subhanallah. Peygamberimiz Aleyhisselam amcasına vesile olamıyor. Demek ki burada bizim imanla karşı karşıya kalışımız hiçbirimizin bir yakınlığımızdan kaynaklanan bir şey değil. Direkt kendi kalbimizdeki layık olup olmamamız, gönülden isteyip istemememizle alakalı bir olay. Ha birileri bize sebep olmuştur bu hayır ulaşmada. Onlar ecrini alacaktır. Ama burada kişi kendi kalben niyet olarak bunu eğer istememişse yakınlık derecede olan bir peygamber dahi olsa nüfuz edemiyor kardeşler. Vurgu yapmak istediğim bölüm burası. O yüzden dönelim kendimize. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı burada? Kendisine kötülük yapan ölümünü isteyen belki kuyuda kalacaktı orada zehirli bir yılan sokup ölecekti. Belki kimse gelip kuyudan bile çıkarmayacaktı. Herkes kendini Yusuf Aleyhisselam'ın yerine koysun. Kardeşleri canını kast ediyor, canını. Öldürmeyi kast ediyor. En güçlü olduğu halde en güçlü olduğu halde hem ekonomi olarak hem de krallık makamında ve Allah kendisini de peygamber seçmiş. Babasının da yapmış olduğu babasına söylemiş olur. Rüyası da ortaya çıkmış. Küçükene diyor? Ey babacım diyor. Ben bir rüya görüyorum. On bir tane yıldızın, güneşin ve ayın bana secdediklerini. Şimdi hemen hemen içimize yeni olanlarımız der ki, hani burada secde bu ümmette var mı? Önceki şeratta insanın insana ibadet şeklinde değil de saygınlık mahiyette şerat hükümlerine vardı. Ama bu ümmette bu şirktir. <gülüyor> Peygamberimiz Müsallahu buyuruyor ki, İnsanı insana secde ettirecek olsaydım üzerindeki hakkından dolayı kadının kocasına secde ettirdim. Çünkü rızkını karşıladığı için. Tam on bir tane karışı geliyor şehire. Babası da saygı üzerine annesiyle ve on bir tane karışı Yusuf Aleyhisselam'a secde ediyorlar kardeş. Durup burada tefekkür etmek gerekiyor. Yakup Aleyhisselam bir peygamber. Onun de kendi başına bir imtihan var orada. Baba peygamber, evlat peygambere secde ediyor. Hangi nefis kaldırır? Herkes kendi konumunda imtihanda. Anne ben doğurdum ya ben nasıl böyle secdede demiyor. O da secdeye kapanıyor. 11 tane hepsi kendisinden büyük kardeşleri secdeye kapanıyorlar. Peki bu Yusuf Aleyhisselam bu makama nasıl yükseldi? Yani neden allah Teala Yusuf'un kıssasında çok ibretler var. Yani bunu an diye neden Peygamber Sallallahu Aleyhisselam'ı e zikrediyor? Burada bizim için alması gereken nedir? Allah-u Teala affedenlere yüksek makam veriyor kardeşler. Affeden insanları güçlü makama getiriyor. Affeden insanları Hakir gören insanları onlara muhtaç ettiriyor. Görüyor musunuz Allah'ın gücü ne kadar büyük. O zaman dönelim biz de kendi kendimize bir karar alalım. Bize kötülük yapanları affedelim. Eğer Allah katında değerimizi yükselmesini istiyorsak, çünkü kalplerinize imanın tadını tatmak istiyorsanız, kini, nefreti, öfkeyi bırakın. Kalplerinizde salih amelin lezzetini almak istiyorsanız, size kötülük yapana merhamet etmenin kapılarını açın. Şeytan gelip de herhangi birisini ister ve verip hatırlattığı zaman ona dua etmeyi Allah'ım o bilseydi bunu yapmazdı onu affet demeyi Rabbim cümlemize nasip etsin <gülüyor> Çünkü Subhanallah Yusuf Aleyhisselam kardeşleri o konuyu açtığında öyle diyor bizim konumuz alakalı bölümü işte sen şu anda istersen bize zarar verebilirsin dediklerinde şeytan aramıza girdi bozgunculuk yaptı Şimdi ise artık ne bir kınama var ne bir horlama ne de bir zulüm ne de bir baskı Vaktinden şeytan aramıza girdi, bozgunculuğu yaptı. O olaydan dolayı da kınanacak değilsiniz. Çünkü kardeşleri hatalarını anlamışlar. Dönelim bize kardeşler. İnsanların arasını bozan kim? Şeytan. Peki şeytana karşı bizim yapmamız gereken tavır ne? Eğer zulmü uğrayan taraftaysa kardeşler, affedici olan bizim olmamız gerekiyor. Herkes kendi nefsini böyle dursun tefekkür etsin. imtihan hayatını yaşarken. Yusuf'un safında mıyız? Kardeşlerinin safında mıyız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sahabelerinin safında mıyız? Yoksa o Mekke'dekilerin safında mıyız? Hani şehirden kovanları. Çünkü peygamberin kıssasını bilirsiniz. Allah sallallahu aleyhi Mekke'den kovuyorlar. Allah Resulü'ne geldiğinde Varaka bin Nefe'le geldiğinde ne diyor Varaka bin Nefe? Subhanallah. Sana gelen Cibril Bütün Peygamberleri şehirlerinden kovdular. Seni de kovacaklar diyor. Benim mi şehrimden kovacaklar? Sohbetin en başını hatırlayın. Şu dağın arkasında düşman var desem ne dersiniz? doğru söylersin Hacı taşını peygamberimiz bütün kabiller peygamberi tasdik ediyorlar neden? el emin hayatı boyunca yalanını görmemişler hayatı boyunca Mekke'den çıkarken bile peygamber sallallahu sellem, hicret ederken bile öldürülme korkusuyla karışı karışı olduğu halde emanet eşyalarını peygambere bırakmışlar o halde bile peygamber Hazreti Ali yatağına bırakırken müşriklerin emanetini düşünüyor o müşriklerin peygambere daha sonradan gelip iman etmelerindeki en büyük faktör ne? emanete sahip çıkmaları. Döner biz kendimize karışır. Emanetlere ne kadar sahip çıkıyoruz? Yaptığımız işi ne kadar yerli yerince harfiyen yapıyoruz? Ağzımızdan çıkan sözlerin güzel kelime ise Allah'a yükseleceğini, bunun da bir amel olduğunu ve bu amellerimizin Allah'a yükseleceğini hiç düşünebiliyor muyuz? Ve bu amellerimizle belki insanlar ya İslam'a girecek ya da İslam'dan uzaklaşacak. Bunu hiç düşünebiliyor muyuz? Şu anda iman eden bizlerin tebliği bırakıp bir an önce imanımızı bir daha süzgeçten geçirip Nasıl bir güce iman ettik? Allah-u Teala diyor ki Size şah damarınızdan yakınım ben Nefsinizin sene fısıldadığını biliyorum Nasıl bir güce iman ettik? Bizi yoktan var eden güç Bulut çağına girdikten sonra Yanımıza salamıza sonunda iki tane melek koymuş Her hal ve hareketimizden Son nefesimize kadar Kayıt altına alıp Mahşer günü karşımıza çıkaracak bir güçle karşı karşıyayız O güç karşısında biz Nasıl iman ettik? Nasıl kulak verdik, nasıl ciddiye aldık, nasıl önemsedik ki bu imtihan süzgecinde hayatımızı yaşarken yaşadığımız imtihanlarda bunu unutabildik. O yüzden herkesin dönüp kendi nefsini yoklaması gerekiyor. Bir insanın nasıl dünya hayatı Allah'ı zikretmekten alıkoyabilir <gülüyor> Ki ayet-i kerimezinde Rabbim de buyurduğu gibi Allah'ın öyle erleri var ki diyor onları ne bir alışveriş, <gülüyor> ne bir ticaret, ne bir yorgunluk, ne bir hastalık, ne bir meşakkat. Ne de dünyaya ait meşakkat olan, telaş olan ne varsa onları diyor Allah'ı almaktan, Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Bunu tefsirinde, şerhinde, vizahında Allah'ın dinine hizmetten. Herkes konumuna göre burada sorumludur kardeşler. Allah'ın dinine hizmetten alıkoymaz. Kardeşler, bayağı bir zaman oldu. Yine tekrarında hayır vardır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuyor mu? Duanızın anında kabul olmasını istiyorsanız gizli ve açık hallerde diyor Allah'tan kork. Karabalık ortamda takvalı yaşadığınız gibi tenhada da takvalı yaşamaya riayet edin. Karabalık ortamda Allah'ı zikrettiğiniz gibi tenhada da Allah'ın sizi gözettiğini unutmayın. Bolluk anda da Allah'a hizmet ettiğiniz, zikrine kulak verdiğiniz gibi tenhada tek başınıza, yalnız kaldığınızda da Allah'ın sizi gözettiğini unutmayın. Allah'ın dinle diyor, yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Haşa ve kella kardeşler. Allah bize muhtaç mı? Ama burada bir sistem kurulmuş. Kim Allah'ın dine yardım ederse, Allah ona yardım eder. Kim bir Müslümana merhamet ederse, Allah ona merhamet eder. Kim yer eline merhamet ederse, Allah da merhametini yer eline, onun hizmetine sunar. Allah-u Teala burada merhametini kulların merhametine. Allah-u Teala'nın kuluna yardımı, kulun Allah'a tevekkülüne, bağlılığına bağlamıştır. Siz Allah'a diyor gereği gibi tam manasıyla tevekkül eseydiniz Tam manasıyla bağlılık gösterseydiniz ve güvenseydiniz sabahleyin yuvalarından aç karnına çıkan kuş anneler nasıl akşam tok karnına dönüyorlarsa, yavrularını da rızıklandırıyorlarsa Allah da sizleri öylece faldından rızıklandırırdı. İşlerimizin rast gitmesini istiyorsak bu kilit sözlere kulak vermemiz gerekiyor. Tenhade ve açıkta Allah'tan korkmamız, Allah'ın dine yardım etmemiz lazım. Ve bir de ayet kemede Rabbimizin buyurduğu gibi sözü doğru söyleyin ki diyor Allah işlerinizi rast getirsin. Burada ne anlaşılıyor arkadaşlar? Eğer bizim işlerimizde bir terslik varsa, bir aksilik varsa, işlerimiz rast gitmiyorsa, dönelim konuştuğumuz sözlere dikkat edelim. Acaba ağzımızdan çıkan sözlerde yalan var mı? Sözü doğru söyleyin ki Allah işlerimizi etsin. İşte burada müfessir diyor ki, eğer kişi Allah'ın ber ismine iman etmişse, şimdi allah Teala kulunu bu kadar evrelerden geçirdi ve hidayet verdi. O devlerde de korudu ve rızıklandırdı. Neden biz kendi yakınımızda çevremiz olan insanların hidayete gelmesi için sabır göstermiyoruz? Hemen bir anda hidayete gelmelerini istiyoruz. Neden aceleci davranıyoruz? Onun sıkıntısı varsa sıkıntısına ortak olacağız Derdi varsa derdine derme olacaksın. Onunla ağlayıp onunla güleceksin. O gerçekten kalbinde hayır varsa allah Teala senin elinde bu yapmış olduğun nazari ahlak ve İslam'ın sana vermiş olduğun ahlaki vecbelerden dolayı senin elinde ona hidayet verecektir. İşte Allah-u diyor, isiminden diyor, esinlenen kul diyor. Bu isme ne kadar vakıf olmuşsa, bunu da tecellisi olarak diyor, kullara diyor, kendi fıtrat olarak kulluk bölümünde Allah'ın kullarına diyor, merhamet eder, acır, kendisine kötülük yapıldığı halde kötülük yapanlara bile iyilik yapar, onu öldürmeye çalışırken, o ise onların kurtuluşunun peşine düşer habib Necarın kısasını kıssasını bilirsiniz. Yasun suresinde geliyor. Allah-u Teala iki kişiyi gönderiyor. O insanlar Antakya halkına gönderiyor. O insanlar Hakk'a gelsin diye. Onu alaya alıyorlar, dala geçiyorlar. Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi diyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bir üçüncüyle teyit ettik onu. İsmi habib Necar, Subhanallah. Onu alaya alıyorlar, dalga geçiyorlar ve subhanallah. Onu taştan öldürüyorlar. O onları Allah'a, imana çağırıyor. Onlar ise taştan ezip öldürüyorlar. Ve bunun tefsirinde diyor ki İbni Kesir'de, onun ruhu diyor cennete girdiğinde, Rabbinin kendisine sunmuş, sunmuş olduğu cennetteki nimetleri gördüğünde, diyor ki, ya Rabbim keşke benim kavmim de, hani kendisini öldürenler var ya taşla ezenler, benim kavmim de bana şunu sunmuş olduğun cenneti görselerdi, iman etselerdi, bana sunmuşsun nimetin farkında olsalardı onlar da iman etseydi keşke. Müfessir tefsirde diyor ki Subhanallah şu imana bak ya. Ber ismindeki tecelliyata bak. Nasıl bir iman ki kini, nefreti, öfkeyi bırakmış da kendisini öldürenlerin bile kurtuluş ermelerini istiyor. Allah için herkes kendi nefsini yoklasın. Biz neredeyiz? Eğer Allah katında gözlerlerden olmak istiyorsak, yüksek makama ulaşmak istiyorsak, öncü konumuna gelmek istiyorsak Allah'ın ayetlerine yakinemine iman etmemiz ve Öncülerin yolunu örnek alıp onların peşine gitmemiz gerekiyor. Zaten kötüler kötülerin peşinde gidiyorlar. Biz safımızı bilmek zorundayız. Biz hangi saftayız? dedim ya Yusuf Aleyhisselam gibi zulme maruz kalmış, sahabeler gibi maruz kalmış habib Necar gibi maruz kalmış safta mıyız? Yoksa zulmeden safta mıyız? Eğer zulmeden saftaysak bir an önce zulümden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü ayet-i kerime Rabbimizin buyurduğu gibi Allah zalimleri diyor. Zulümlerinden dolayı Onlara musibet anında vermiyor. Sakın Rabbinizi gafil sanmayın. Allah diyor onları yakın bir süreye erteliyor. Hani bazen böyle e, zalimler mazlumlara zarar veriyor da, hakikaten bazen insan, cahil insanların ağzından bu lafı çıktığını görüyoruz. Yani Allah sana nasıl sabrediyor ya, nasıl musibet vermiyor diyoruz. Ayete bak Allah'tan nasıl cevap veriyor. Zalimlerin zulmünden dolayı Rabbini gafil sanma diyor. Allah haberdardır o zulmünden. Ha? Allah onlara mühlet veriyor, fırsat veriyor. Yakın bir süreye kadar onları erteliyor. Neden? Belki Rablerine dönelerdi ya. Eğer dönmezlerse dünya hayatı Allah'ın indinde çok kısa. Bunu nereden biliyoruz? Mahşer günü Allah'tan onlara bir münadi olarak seslenir. Oradaki mahşer halkına. Bütün insanlığa seslenir Cenab-ı Hak. Dünya hayatında ne kadar kaldınız? Bak iman eden kafir ayrı edilmiyor ha. Münadi seslenir onlara. Dünya hayatında ne kadar kaldınız? Bir gün belki daha az diyecekler. Şimdi herkes dönsün elini vicdanına bulsun. Arkadaş gerçekten bir gün belki daha az olan bu dünya hayatı için Allah'ın rızasını <gülüyor> ebedi sonsuz cenneti yaramı kallar. Ve sonsuz cehennem azabıyla karşı karşıya kalmaya değer mi? Dünya hayatı ne kadar kaldınız diye soruyor <gülüyor> Münadi. Onlar diyecekler ki bir gün belki daha az. Neden? Sonsuz olan öldükten sonra dedikten sonra artık sonsuz bir hayat var. Ölüm yok. Sırattan bir koç getirilecek, kesilecek Cennet ehli sevinecek, gülüşecek. Cehennemeli feryat edecek. Ölüm yok oldu. Artık ölüm yok. O koçun ismi o. Ölüm artık öldü. Ölüm yok. Onlar bağıracaklar, çağıracaklar, feryatı fikir cehennem Cehennemeli. Ya Rabbi bizi toprak et. Bizi taş et. Bizi yok et. Artık öyle bir lüksleri de yok. Kareşer. Peygamberler masal anlatmıyorlar. 124 bin. Bir rivayette 224 bin peygamber gelmiş. Önümüzdeki mahşerden haber veriyor. Dünya hayatının kısa olduğunu söylüyor ve bu dünya hayatındaki imtihanları yaşarken hakikaten mahşere göre çok kısa olan bu dünya ama dünyanın içindeki bu dünya yaşarken o kadar cazibeli, o kadar süslü, o kadar etkili ve o kadar da sıkıntılı ki hakikaten zikir ortamından, cemaat ortamından, ezan ortamından, ibadet ortamından uzak kalan insan hakikaten bu dünya hayatı o kadar cazibeli, o kadar etkili ki o kısacık yarım gün dediğimiz an var ya, ebedi hayatı bize unutturabiliyor. Bizi yoktan variden rızasını kazanmayı bize unutturabiliyor. Ve bunun sonunda ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz arkadaşlar? Allah Teala öyle bir din indirmiş, öyle bir sistem kurmuş ki bizler hepimiz birbirimize muhtacız. <gülüyor> niye? Ankebut suresini hatırlayın. Bizi Biz deneyeceğiz diyor. İşte bu deneme ortamında cemaat ortamı olmazsa, nasihat ortamı olmazsa, zikir ortamı olmazsa, günde 5 vakit ezanlar niye sessiz okunuyor? Bazen elimizdeki iş ezanı unutturuyor. Ezan okuru gelindeki işi bırakabiliyorsun. Dünya hayatı gerçekten meşakkatli ve fitneli. Hazretiyle zikredeceğim, sohbeti kapatacağım. Subhanallah. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir. Lanetlenmek ne demek? Kötülenmiştir. levmedilmiştir, Kınanmıştır. Ancak Allah'ın zikri ve peşinde gidenler hariç kardeşler. Ancak Allah'ın zikri ve peşinde gidenler hariç. O yüzden Rabbim dünya hayatını yaşarken, rızası dairesinde bir hayat yaşamayı, önce imanı gerçek manasıyla elde etmenin derine düşmeyi, bunu salih amelen örtüştürmeyi eğer salih ameli gerçekleştiremiyorsa imanımıza tekrar dönüp bunu kurcalamayı, gücümüz üstünde de bunu hakkı ve sabrı çevremize tavsiye etmeyi bu tavsiyeden sonra da başımıza gelecek, gelecek olan musibetlere de nasihatımızdan dolayı sabretmeyi, bize kötülük yapanları da affedip onlara dua etmeyi onlara fırsat vermeyi sebat ve sabretmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Neden sabretmeyi nasip etsin? Çünkü biz hangi yaşlarda hidayete geldik? Allah tarafından bizlere fırsat verdi, mühlet verdi, zaman verdi, rızıklandırdı, korudu. Biz elimizin altındakilere, çevremizdeki konu komşumuza, akrabalarımıza, eşimize, dostumuza, her fırsatta onların hidayete gelmesi için fırsat kollayalım. Bir kere anlattın, iki kere, üç kere tamam, bunda hayır yok demeyelim kardeşler. Allah Resulü'nün nefesinde bile bu talebe niye gitmiş? Subhaneke Allah'ıma vazihamdik, eşhadu en la ilahe illa ente estağfirke ve tübilek dinlediğiniz için kulak verdiğiniz için Allah razı, Allah razı olsun Rabbim safımızı iyi bilmeyi <gülüyor> konumumuzu iyi bilmeyi duruşumuzu iyi sergileneyi kimin peşinden gidiyorsak o peşinden gittiğimiz salihlerin yolunu onlara yaraşır bir şekilde takabilmeyi nasip etsin çünkü kötüler kötüler, arkasından çok güzel bir şekilde harfiyen gidiyor acaba bizde geçten salihlerin peşinden onlara yaraşır şekilde gidip amel edebiliyor muyuz salihlerin amelleri bizlerde sudur ediyor mu kardeşler herkes kendi nefsinde bunu yoklasın Да. Он вообще